Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam, Nasılsınız? Hoş buldum. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah Konferanslar devam ediyor devam Sohbetler, ediyor Anadolu'da seyahatler Çok Anadolu'ya çıkamıyorum hocam Evet ee, ama ama yakın çevrede devam ediyorum. Evet İstanbul ve civarında. İstanbul ve civarında. Evet. Allah razı olsun. Amin. Kabul Ayaklarınıza versin. sağlık, dilinize, gönlünüze sağlık. Hocam e, bugün yine e, kul hakkı konusunu inşallah konuşalım. Yani o konu bereketli bir konu, geniş bir konu. Hemen hemen bütün insan ilişkilerini ...alakadar eden bir konu. Bereketli ve dikenli diye. Dikenli de bir konu tabii ki yani bereketli e, ilgi alanı e, geniş olması hasebiyle... ...ve bütün insan ilişkilerini, belki bütün insanla yaratılanlar ilişkisini ilgilendiren bir konu. Bugün e, alışverişte kul hakkı konusu, hmm. alıcı-satıcı <gülüyor> ilişkilerinde... Kul hakkı konusu insanın hayatında alım satım e, en geniş e, hayatiyet alanı varlık alanı dolayısıyla ya alıcı oluyoruz ya satıcı oluyoruz bazen hem alıcı hem satıcı oluyoruz yani bir insanın hep satıcı olması mümkün değil hep alıcı olması da mümkün değil aldığımız zamanlar oluyor, sattığımız nefes alıp vermek gibi. Hocam. Nefes alıp vermek gibi. Hayatı alırsam boğuluyorsun. Tabi yani bitir. hayatın ta kendisi ee, ve bu konuda da tabi İslam'ın ölçüler getirmemesi söz konusu değil. Yani en başta diyelim Rasulullah Efendimiz salallahu aleyhi ve sellem yani bizi aldatan bizden değildir gibi ölçüler koymuş. Ee, yani ee, satıcının e, Karakteri söz konusu Alıcının tavrı söz konusu Alım satım konusu olan Malın değeri söz konusu Birçok alan var Orada kul hakkı Nerelerde ortaya çıkıyor Daha çok e, Nasıl o noktadaki tespitleriniz Oradan başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Hocam hepimizin dikkatini çekmiştir. Rakam tanımayan, e, okuma yazma zaten bilmesi mümkün olmayan 3 yaşında çocuğa bile kağıt para verdiğinizde onu alıyor ve susuyor. Evet seviniyor. Yani çok enteresan bir şey. Bunun ne işe yaradığını yani kaç para ettiğini bilmiyor Ama kıymetini biliyor evet. Bu çok önemli bir not hocam Bir noktaya getireceğim şimdi Benim 3 tane ama hocam oldu evet. e, Anadan doğma ama insanlar Bir tanesi Benden İstanbul'dan bir şey sipariş etmişti Ben de Bahçişin hocam dedim getirdim Türk helvası çok seviyormuş Giderken Mekke'ye Türk helvası götürdüm e, Ben helvayı teslim edince Elini cebine attı Cüzdanından paraları çıkardı. Kaç para verdin dedi. Ben de yani bir İstanbul'dan helva gelir de onun parası alınır mı? Ne parası hocam falan dedim. Yok kaç para dedi. Alman bunu geri götür falan derken ben de nasıl olsa çıkaracak bana gösterecek paraları evet. riyalleri en gösterecek. En küçüğünü alırım. E, en küçüğünü alırım. Bir riyal alırım oradan düşündüm. Evet. Dedim ki uzat bana paraları ben istediğim gibi alayım o zaman dedim. Olur mu öyle dedi <gülüyor> sen kaç para olduğunu söyle dedi evet. ya niye şaşırdım kaldım hocam çıkardı desteleri dedi ki kaç para dedi nasıl 500'ü gösterdi 500 mü dedi hı hı, biliyor yüzü gösterdi yüz mü dedi yok dedim e kaç dedi bundan sonra 5 dedim ben de dedi 5 olur mu dedi sen bana bir kole elva getirdin dedi Evet. En az yüzdür dedi. Tamam ben alırım dedim. Beşi aldım oradan. Ne aldım bakayım dedi. Tuttu bu beş lira. Beş lira dedi. Allah Allah. Hocam nereye tutuyor biliyor musunuz? Nereye? Paranın rakamının yazdığı yere tutuyor. Allah Allah. Yani şüphe ettim Orada ama... Orada bir kabartmam falan yok. Rakamı eliyle okuyor hocam. Evet. Eliyle okuyor. Yani kabartma olsa kabartmayı oku dersiniz ama... Kabartma yok ama o baskıdaki mikro, e, mürekkebin lekesini hissediyor Hissedim. parmağı herhalde. Evet. herhalde. Evet. Ben de dedim ki hocam dedim yanlış okudun dedim bu o kadar değil dedim. <gülüyor> bu dedi 5 lira dedi sen 5 riyal bu dedi yanlış aldın dedi. Dedim ki hocam dedim siz bunu nasıl okuyorsunuz? Bunu bana söyleyin bu para sizde kalsın. Dedi ya Nurattin dedi insan dedi ama olur para okur. Hiç dedi mezarda da olsa okur parayı merak etme para bu dedi. <gülüyor> Şimdi bunu bu iki örneği bebeklerin Hı -hı. bizzat yaşadığım ama hocamın e, para okumasını bir insanın şu paraya para diye özetleyelim biz madde aslında yani para evet. değil paraya hılkaten ne kadar bağlandığını gösteren evet, evet. önemli bir üç bu. Yani biz, Genlerinde var adeta. Yani kaşık tutmaya uygun bir el yaratıyor Allah. Beynimize bunu önceden yerleştiriyor. Su içmeye uygun. Su ile barışık bir bedenimiz gibi. Para bu sebeple Rabbimizin içimize yerleştirdiği bir beklentidir ve bu da Yabancı bir şey değil Kur'an çok açık Bir şekilde Kur'an'ımız El mâlu vel benûne zînetul Dünya diyor. Hayatın Süsüdür, zînetidir. Yani zînetidir Varlığıdır. Bu, bu Dünyanın gereği ahirette Ne dolar ne euro olmayacak Evet. Orada Namazlar, hasenat cinsinden para Birimleri kullanılacak. O da orada Çalışmamak şartıyla yani buradan birikintiler Gidecek evet. İnşallah. Evet, inşallah İnşallah Önce bunu tespit etmemiz lazım. Hocam benim bir liram bahçemde biten bir soğan değildir. Ruhumda var olan bir hissiyat. Karşılığı var. Evet. Ruhumuzda, Ruhumuzda karşılığı. karşılığı var. Bahçede solucan yesede yemese de işte köstepekler alttan oymuş oymamış bahçedeki bir soğan değil bu. Lale soğanı değil. Evet. Bir lira çok değerli bu kainatta. O yüzden insanlar ee, yaşamak için 5 lira kazanayım diyorlar. 1 lirayı vermemek için çeteye öldürttürüyor kendini. Evet. Yani 5 lira akşama kadar yevmiye e, yaşamak için gerekli diyor. E, ver 1 lirayı diyor mesela gece karanlık bir hırsız. Vermem diyor. Öldürürüm seni diyor. Öldür diyor vermiyor. Evet. Yani 5 lirayı hayatın gereği görüyordu. 1 lira için ölüyor ama. Evet. ...çok enteresan Çok bir şeyler enteresan değil mi bunlar şey, hocam? Doğru. Dolayısıyla... ...şimdi kul hakkını anlayacağız ama... ...bunun önce bir... bir ...alt akbimiz, yapısını, bizdeki... beynimizdeki... ...yerini tespit evet. edelim ki... ...sonra bu kul hakkından dolayı... ...namaz kılan biri olsan bile... ...şehit olan biri olsan bile... ...cennete niye koymuyor Allah onu görelim. Evet. Çünkü ne diyoruz biz genel ilkemiz... ...Uhud'da şehit bile olsan... ...Yermük'te şehit bile olsan... ...Hendek gazvesinde şehit de olsan... ...bir kafir okuyla... Kul hakkı bekletiyor sıratta. Evet, kul hakkı bekletiyor. Teheccüd evet. kılmışın, haccetmişin kul hakkı yok. Evet, e şimdi, silmiyor onu. Yahu bu kadar büyük ibadetlerden sonra nedir bilir ayağa verin 500 lira gitsin cennette diyemiyorsun. Evet. Yani e, şu nokta çok önemli hocam. Bebeklerin, amanın parayı tanıması. Bu bir. iki trilyon... Kaç parasın sen sorusuna trilyonla bir rakama bile insan kendine değer biçmez, bir lirayı vermemek için canlı verir Canına ama. Verir, evet. e, hatta hadisi şeylere. Hadi, o refleks gibi oluyor. Belki oturup düşünse e, bir liraydan vazgeçecek bulsa, ama fabriği. işte o refleks olduğu için yani içerden. O değil önemli mi? zaten. Evet. Doğal bir tepki bu. Evet doğal bir tepki. Sanaryo tepkisi değil evet. bu. Yani oturup evet. düşünüp şöyle bir tepki vereyim değil bu. Evet. hattımızdan geliyor. Yaratılışımız böyle bizim. Evet. Bu nedenle bizim bir liramız hatta bir kuruşumuz çok enteresandır. Çocuklarımızdan da değerlidir hocam. O nasıl? Acaba? Realitede. Hı -hı. Esasen değil. Evet. Bir Müslümana e, oğulun mu kıymetli, kızın mı kıymetli yani çocuğu Allah'ın sana verdiği çocuk mu kıymetli? Beş bin dolar mı kıymetli? Beş bin lira mı kıymetli dediğimizde mesela ben sorsam bana ne der? Bir hoca olarak utanmadın mı böyle bir şey sormuyor? Sor Evladın tırnağı etmez evet. bu para. Evet. E bu çocuğa niye beş lira vermiyorsun o zaman? Evet. Yani kirada çocuğun sürünüyor. Sen de parayı bankada tutuyorsun. Ne olur çocuğun <gülüyor> hikaye kirasını desem buna cevap veremiyor. Evet. Evet. Orada, orada bir iç devreye giriyor. Yani şu görünüyor. Evladın Rupali. değeri yok hakikaten. Bu, Evlada hakikaten. bir şey fiyat biçilemez. Ama ani refleks bakımından para daha güçlü. Para öne çıkıyor. Para çıkayım. daha güçlü. Evet. Para derken yine tekrar diyorum lirayı kastetmiyorum. Para eden şeyleri kastetmiyorum. Evet. Bazen senet ondan değerli. Bazen araba Altın, para ettiği için para değerli. Yani. Altını, gümüşü. Bu sebeple ben bir insan olarak İçimde parayı nerede oturtuyorum? Sorduğunda gerektiğinde canımı vereceğim bir yerde tutuyorsam eğer. Kıyamet günü benim e, biram nedeniyle benimle karşılaşan birisi canım, bedenim, yaşadığım hayatım gibi değerli gördüğüm bir şeyle karşıma çıkacak benim için. Şimdi biz burada e, mesela bir çaylar senden olsun. Tamam Muhammed abi bu sabahleyin içtik mesela. Çaylar senden olsun. olsun. Ee, Allah razı olsun. <gülüyor> Zaten 2 lira 3 lira tuttu çaylar. Diyoruz da hiç kimse kıyamet günü e, çay parası vermeyecek kimseye. Sırattaki o, o ön görüşme esnasında. Evet, ön evet. görüşme esnasında. Ya Halbuki dünyada baklava da ısmarlar bir adamdı bu. Evet. Mesela anneler, babalar çocuklarına, e, çocuklar annelerine, babalarına Mesela e, sizin babanız anneniz sağ olsa da e, Ahmet bize İstanbul'dan en iyi baklavayı gönder deseler ya ben götüreyim dersiniz bir de uçak bileti alır götürürsünüz ama evet. ahirette bu sahne böyle olmayacak hesaplaşma evet, öncesinde evet, evet. neden herkesin bir derdi var bir ikincisi hocam ahiret günü buradaki bir lira Liranın dolara karşı doların liraya karşı değerine göre ölçülüyor. Liranın alım gücüne göre ölçülüyor evet, değil mi? Evet. Liranın alım gücü nedir? Bir lira bir ekmektir mesela. Evet. Alım gücü bir ekmek kadardır. Sırat Köprüsü'nün başında liranın alım gücü bir ekmek değil hocam. Bir cennet. Ya. <gülüyor> Dolayısıyla. Burada, hesabı farklı. Yani biz müminiz. Elhamdülillah Amen. ekonomik değerlerimize varıncaya kadar her şeyimizi kelime-i tevhid standartlarında düşünürüz. Elbette. Dolayısıyla 20 lira ne alacak ya diyoruz 20 lira 20 ekmek. 20 ekmek çok şey değil yarısı çöpe gidiyor bu dünyada zaten. Ama bu dünyada 20 liranın alım gücü 20 ekmektir. Sırat kapısına geldiğimizde Rabbim yardımcımız olsun o gün 20 ekmek değil bu. Cehennemde şu kadar bin sene Adamın şarap günahlarını devralıyorsun veremediğin için bir şey. Bir yığın hastalığa rağmen gittiğin haccın sevabını alıp götürüyor adam. Evet. Ramazanda hatimler okumuştun onu alıyor. Ya 20 lira cennet standartlarında bir değer taşıyor. Yani 20 liralık hakkı varsa sizde. Yani 20 liraya 4 litre benzin alamıyorsun burada evet, hocam. Evet. 4 litre benzini tutuştursan 2 dakikada yanar. Ama 20 lira cehennem ateşiyle seneler yapıyor. Senelerle yani orada helalleşilemiyor. Değil mi? Orada, helalleşiyorsun hocam çok orada or or Ver orda, hadici, ha. helal olsun. Ha, evet. Yani Dur karşılığı büyük. Yani burada 2000 euro'ya bir hac yapabiliyorsun en <gülüyor> Ya orada hacı adam alıp götürüyor 1 lira için. Yani, ne vereceğin başka? Evet. Yani bizim bahçenin ekini bu sene senin olsun diyecek hali yok. Aslında o ortamı düşünmeden yaşadığımızda başka bir şey hocam. Hocam işte o ortamı düşünerek Değil mi? Yani biz hocam liranın, doların alım gücünü ekmekle ölçtüğümüzde, benzinle ölçtüğümüzde yanılıyoruz. Evet. Bu kapitalist, liberalist, faşist, neyse ist, misist bu dünyada ne varsa o istlerin toplamının kültürü bu olabilir. Evet. Lira kaç para ya? Paran kadar konuş diyebiliriz. Ama biz öyle bir yere gidiyoruz ki lira kul hakkı, alım gücü olarak korkunç değerlerle yani rakamsal bir şey değil Allahu Teala kıyamet günü buyursa ki dünyada Türkiye'de yaşayan kullarımdan işte bir işçinin bir günlük yevmiyesinin kul hakkı olarak gasp edildiğinde bendeki muadili 500 sene cehennemdir dese kim ne diyecek? tabi Helalleşmenin şartı 500. Çünkü bu ölçüler belli değil. Evet. Mesela namaz için kılmadığım bir sabah namazı için net bir rakam yok elimizde şu kadar sene yanacaksın diye. Evet. allah Teala bir milyon sene cehennemde tutuyorum Sabah namaz için dese ne diyeceğin? Evet. Mahkeme var İnsan hakları mahkemesi mi var orada İnsanı evet. yaratanın huzurundasın Yani bir üst merci yok Dolayısıyla kul hakkı mefhumunu Hocam tefekkür ederken Önce şundan başlamak lazım Bu hak buralara ait Bir kavramla konuşulmuyor Evet. evet. Buradakini alacak verecek Diyoruz biz evet. Kul hakkı dediğimiz zaman Ahi. ahirete ait standartlarda bunu düşünmek zorundayız. Çok önemli. Bu çok önemli. Ahirete ait standartlarda evet. düşününce işte o zaman şehit olurken bile acından ölüyorsun adamın bir salkımını alıp ölmüyorsun ama. Evet. Öleyim hiç olmasın ölür giderim üç gün sonra Rabbimin huzuruna çıkarım ama bu aramın bir salkım üzümüyle hurmasıyla çıkmam diye düşünülüyor. Evet. Kul hakkı hassasiyetimiz bu olmalı hocam. Evet ahirette karşılığı görülecek bir hassasiyet. Yani eğer biz dünyada düşünürsek emin olun çok kolay Hı. bu. En azından düşün mesela benim sizden ya da şöyle bir şey hocam yani ahiret boyutunu düşünüp dünyada o küçücük hesabı doğru görmek. Onu söyleyeceğim. Yani evet. Şimdi ben size beş bin lira borç diyor. Evet. Siz de e, gelsin Nuraton Hoca o parayı versin yoksa ahirette görüşürüz dedi. Biz <gülüyor> ürküttünüz. Tamam. Evet. Ben de siz Abdullah abiler falan hep böyle bir toplantıdasınız. Evet. Geldim dedim ki Ahmet abi benim sana borcum var değil mi? Var dedin. Hem de geciktirdin şöyle oldu böyle oldu. Ya Ahmet abi senin gibi bir adam benim gibi bize zavallı. Gel şunu helal et dedim. Abdullah abiler falan da işte. Ya Ahmet abi hakikaten yalvardı adamcağız yapma. Affedeceksiniz hocam helal ettim diyeceksin. Evet, Bitti. Çünkü dünyada değeri ne olursa olsun insan onurundan dolayı bunu istiyor. Tabii, tabii. O onurunuza ben yağ yaktığım zaman, okşadığım zaman, elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim dediğim zaman helallik yani Kolay, bin evet. Üstüne bir darıcık harçlık <gülüyor> çabuk gideyim diye. Ama evet. ahiret böyle olmayacak. Evet. O yüzden biz çocuklarımıza din öğretirken hocam, Evet, evet. camide hoca efendiler vaaz ederken, ilmuhal yazılırken, dünyadaki para birimiyle, dünyadaki kıymetlendirmeyle ahireti birmiş gibi gösteremeyiz. Evet. Sırat Köprüsü'nün başında mizandan önceki bekleyişte bir lira kaç para ediyor. Evet, evet, evet. Bunu anlayan biri hocam aç kalır yirmi sene kesinlikle kimseye tenezzül edip çalmaz etmez. Terazisine dikkat eder. İki böyle bir kul hakkı tefekkürü olan biri merdivenden hızlıca inemez hocam ses yapan ayakkabı ile apartmanda yürümeye korkar. Bir çocuk uyanırsa ne yaparım ben kıyamet günü ya. diye. Dışarıda e, davul çalmaz. Ne davul <gülüyor> hocam? Kornaya basmaz. <gülüyor> diye. Kornaya basmaz. Burada hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu terbiyeyle terbiye edip gitti ashabına. Ya. Kul hakkı, bu mefhumu bu. Biz tuttuk. İşte mahkeme standartlarında e, para birimleri üzerinden çapraz kurlara göre filan ölçerek Helalleşme mantığı oturttuk. Yanıldığımız birinci nokta budur. Evet. İki, burada biz ticaret esnasındaki kul hakkını Bugün onu e, konuşacağız ama bu mefhumların oturması daha önemli, değerli hocam. Yani bu evet. anlaşılınca ticaret ayrıntısına gerek evet, kalmıyor zaten. Evet. Ondan sonra kendiliğinden o evet. ortaya çıkıyor. Bir evet. İkinci olarak hocam Kur'an-ı Kerim kitabımız Elhamdülillah Rabbim Dünya ve Ahirette e, şefaatine hepimize nail etsin şimdi bakıyoruz namazı bozan şeyleri Kur'an-ı Kerim zikretmiyor sev evet. gereken şeyler yok mesela Kur'an-ı Kerim'de evet. halbuki namaz dinin direği değil mi Tabii. yani namazdan kıymetli bir ibadet yok cennetin başı yani cehennemin en büyük dinin sebebi dinin evet. yani öz İslam demek namaz Tabii. demek Tabii. namaz olmayanı din olmaz diyor Efendimiz evet, evet. namazı bozan şeyler yok namaz Kur'an-ı Kerim'de ayrıntıları yok Yoğun bir şekilde namaz, namaz, namaz diye talimat var. Evet. Ama sev secdede gereken şeyler, şunlarda sev secde yaparsınız buyurmuyor allah Teala. Evet. Bakıyoruz ama ticarete gelince terazi ayarlarından söz ediyor. Sev secde gereken şeylerden söz ediyor. Veylül mutaffifin. Evet. Enlediğin izek talu alel nasi yestevfun. Ve izekaluhum evvezenuhum yuxirun. Evet. Allah Allah. Namazın sev secdesinden ruku'da nasıl eğileceğinden, secdede nasıl eğileceğinden yok, terazinin ibresini nasıl tutacağından var ama. Çünkü o hayatın ta kendisi. Ha, çünkü namaz direkt Allah ile bağlantılı. Evet. İkinci bir insanda ilgisi yok. Gafururrahim Rahim be evet. Allah için kılıyorsun. Evet. Ha, o rahmeti coştu mu? 70 senelik namazını affetti, gitti. Evet. Hatanı görmedi, gitti. Görmedi, gitti. Ama evet. terazinin Öbür tarafındaki hakkın sahibi olan insan ahiret standartlarında düşünecek. Evet. Akıllı bir adam e, ahirete kalmasın diye çırpınır. Az kurnaz adam da istemem dünyada keşke ödemesin kalsın öbür tarafa diye düşünür. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çok önemli. Evet, çok evet. önemli. Ben e, Bir hoca efendi hakkımda sui zanlı cümle kullandı. Ee, sonra da birisi özür dilediğini bana beyan etti. Ben de dedim ki sabah namazında bir sorunumuz yok dedim elhamdülillah ama teheccüdlerde ufak tefek arızam var. Adamı değiliz teheccüdün. Biraz teheccüd biriktirsin anlaşırız dedim. Öyle Öyle mi? Nasıl adam yalvardı diyor ya ne dediğimi çok iyi anladı. Farkında ama. demek ki. Evet. Söylemediğim ki niye böyle yapıyorsun iftira ediyorsun ya anlamadı. Ya bana öyle demişlerdi falan. Helal, helalleştik evet. ama ama cümlem çok pahalıya mal oldu ona. Evet. Tevhid biriktirsin dedim çok etkilendi. Çok yani güzel bir şey oldu. Müslümana yapılacak çok ağır bir tehdit ya, bu dedi. E dedim benim de dünyadaki onurumu sen berbat ediyordun az ya, kalsın. Evet. Ama helalleştik, kapattık güzel. konuyu. Şeyin onun yakaladım ama Bundan sonra teheccüdlerden başlayacağım bize öyle bir şey yaparsa. Hocam ilk meselemiz bizim. Bu helalleşmeler kul haklarının liranın dünyadaki değeri üzerinden olmayacağını anlamaktır. Bu helalleşmeler ahiret ölçüleriyle olacak. Evet. Lira bugün iki şu kadar dolar yapıyormuş. Dolar şu kadar çapraz kur yapıyormuş. Geç bunları. Evet. Lira kaç namaz yapıyor? Evet. Kaç haç yapıyor? Yani orada da belki insanlar şey yapar ya bu işte bir lira kaç namaz yapar ki? Düşünür. Düşünür diyorum. Yani yok, ama rakam yok elimizde. Rakam yok. Bir de şu var hocam yani orada telafi edecek bir mekanizma yok. Yani dünyadayken bir lirayı te telafi edersin. Var, On lirayı telafi, beş bin evet. lirayı ama orada nasıl telafi edeceksin? helağ olarak işte evet bütün o, o akla gidecek. gelmeyebilir yani burada hani ya bunların hesabı küçük ne olacak ki bir lira beş lira on lira trilyonların konuşulduğu bir dünyada ya bir liranın ahirete intikal edecek hesabı ne olabilir ki diye insan düşünebilir. bunun için diyorum hocam evet. eğitim verirken evet. dünyaya göre ahiret düşünmeyelim diyorum evet Ahireti kendi rakamları... farklı. Kendi rakamları üzerinden evet, ahireti düşünelim. Evet. Şimdi bu e, rakamlarda mesela şu kadar e, diyor ki... ...cennette bir Müslümana verilecek yer şu kadardır diyor. Evet. Ya kilometre kare dünya ölçüsüdür ne yapıyorsun sen evet, ya? Yani? Dünya evet. ölçüsüdür bu. E, orası ne kadardır? E, burada anlasak adı cennet olmaz ki. Cendi, evet. Evet. O zaman... Elimizde biçimizde parselizasyonu bitmiş. işte tapudan yerler ayrılmış. ismimize yazdırılmış bir basit tarla zannederiz biz cenneti maazallah. Evet. Bunun için hayalimizin, ufkumuzun, tasavvurumuzun hiçbir şekilde erişemeyeceği yerin adıdır ahiret. Evet. Kul hakkı oraya intikal ettiğinde sorun çok kötü. Çok Burada kötü. çözülür bir sorun değil. Bu Şimdi... şuurla yaşayan biri bir iznillah hata yapmaz hocam. Evet. Hata yapmaz. Bu çok kötü. Çok kötü. Değil Ahirete mi? intikal ettiğinde çok kötü cümlesini <gülüyor> bu programın, bu sohbetin bir temel cümlesi olarak e, almak lazım. Yapacak Unutmamak başka bir şey yani. yok. Evet. Çok kötü bir durum. Yani evet. şöyle düşünebilir Burada ne yaparsan yap istiğfar kapatıyor. Evet. Tövbe geçmişi kapatıyor. Fakat kul hakkını kapatacak bir güç yok hocam. Ya evet. En büyük örneği bunun e, şehitlik meselesidir hocam. Evet. Ya Allah Şehitlik bile kapatmıyor. kapatmıyor. Şehitlik kapatmıyor. Yani bir cenaze ile ilgili e, zannediyorum Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bir hadis-i şerif var hocam. Tam merceğini şu anda hatırlamıyorum. Hadis sahih yalnız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir zaman önce ölmüş birisinin adını anıyor. Filancanın çocuklarından kimse var mı burada diyor. Biri kalkıyor. Biz onun çocuklarıyız ya Resulallah diyor. Bakın bana diyor. Babanızın Hala bekletiliyor diyor. Allah Hala bekletiliyor. Neden ya Resulallah diyor? Yani cennet kısmına alınmadı. Evet. Ruhlar alemine ait Hı. bir şey. Birine borcu var herhalde. O borç ödenmedikçe bekletilmiyor. Babanızı bekletmeyin diyor. Evet Hocam ne müthiş bir şey. Yeah. ya. Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kılmış. Büyük ihtimal cenazesinde Efendimiz kıldırmıştır. Evet. evet, e, evet. Bu, bu kadar vahim bir şey. Büyük değil de ne yani? Evet. Burada... İkinci paragrafımıza müsaade ederseniz Geçelim hocam ee, Şimdi o, biz neyi... Şöyle bir anons yapalım hocam, <gülüyor> <Buyur> hocam. <gülüyor> Böyle kaptırdık gidiyoruz Sohbette çok güzel Değerli dinleyiciler e, Nurettin Yıldız hocam konuşuyor Bendeniz Ahmet Taş Sanırım. getiren İslam'dan Hayata Ölçüler Programındayız ve Alışveriş alanında kul hakkı Konusunu e, konuşacağız. Müzakere ediyoruz Konuşacağız onun başlangıç böyle de ölçülerini ifade etmeye çalıştı değerli hocam. Buyurun hocam. Şimdi kul hakkı konusunu anlayabilmek için paranın, maddenin insanla ne kadar canlı bağlantısı olduğunu ruhu evet. canı gibi olduğunu ispat ettik, konuştuk inşallah. Evet. İkinci paragrafımız şu. Madem para insanla bu kadar işli dışlı canı kanı nefesi soluğu gibi oluyor. Parayla insanın bu kadar ilişkisinin en aktif olduğu yer de ticaret. Ticaret. Evet. Ticaret ve ticaretin bir benzeri olan insan çalıştırma, evet. iş gücü kullanmadır. İş gücü kullanmayı biz geçen dersimizde geçen hafta konuştuk. Şey ticarettir. Dolayısıyla evet. insanlar şu dünyada yatağa düşüp ölmedilerse ya veriyorlardır parayı ya alıyorlardır. Evet. ...ya veriyorlardır ya alıyorlardır. Üçüncü bir şıkkı olmaz bunun. Tabii. Ya da bebektir babası onun adını alıp veriyordur. alıp veriyordur. Ama bu dünyada bir şey vermeden almak mümkün değil... ...almadan yaşamak mümkün değil. Tabii. O zaman e, hayatın para etrafında döndüğü bir dünyada... ...parayı en çok kullanan kimse... ...kul hakkına en yüksek oranda muhatap olan bir iki kişiden bir tanesi de odur. Odur. Yani Ama hepimiziz yani. Hepimiziz. Evet. Bu nedenle esnaf dediğimiz... ...esnaf e, kelimesi... E, ...şahıs adı değildir aslında. Bu kelime yanlış kullanılıyor zannediyorum. Esnaf sınıflar demek. Yani evet. bakkalı, kasabı, manavı, terzisi... Hepsi. meslek sınıfları demek evet. bunun toplamına esnaf yani ben esnafım sözü doğru değil Ben esnaftan biriyim, biriyim. sözü evet. doğru kullan ama neyse sözlüktahvsiye yapmamıza gerek yok esnaf paranın en aktif döndüğü yerdir Evet en aktif. ilk defa para onların elinden e, görülüyor hissediyor onlar büyüğüne gidiyorlar büyük veriyorlar alıyorlar alıyorlar veriyorlar Dolayısıyla can damarı ise para, Parayla da en yoğun bir şekilde bunlar oturup kalkıyorlarsa kul hakkı riskini herkesten önce esnaf taşıyor demektir. Evet. Para ile ilgili olan boyutunda. Evet. Burada konumuzda çok bağlantılı olmamakla beraber önemli bir işaret. Tüccar ya da bizim deyimimizde esnaf İslam toplumunda ahlakın ne durumda olduğunun da canlı ibresidir. Hayatın adeta merkezinde. Çünkü e, emekli evinde oturup ilaçlarını kullanıp akşam çocuğunu görecek kadar hayattan kenara çekilmiş birisinden İslam toplumunun ahlakını ölçemezsin. E, bebeklerden, çocuklardan ölçemezsin. Rüşt sıkıntısı evet, evet. var. Ama hayatı en aktif yaşayan siyasetçiden, tüccardan, İslam'ın Topluma verdiği Üretici, renk... Üreticiden belki. Üreticiyi de ben hani o esnaftan Hı -hı. biri kabul ettim. Tamam. Yani parayı direkt alıyor satıyor yani çiftçinin hale gittiğinde sattığı sebzesi onun tüccar bölümünü evet. oluşturuyor. Bizim özellikle İslam'ın üzerimizde ne kadar renk verdiğini, ne kadar İslam ahlakı taşıdığımızı Esnaftan, tüccardan işte bahsettiğimiz ve siyasetçiden ölçemiz. Bir hayatında Müslümanlık ne kadar var? Var mı? Yoksa var. sadece konuşuluyor mu? Kandil geceleri evet. edebiyatı mı yapılıyor? Evet. Bir kandil geceleri edebiyatı yapılması söz konusu bunun. Bir de Müslüman olarak bizim oturup e, ne kadar bu İslam rengi bende var diye test yapacağız. Evet. Bu testi herkesten önce esnaftan ve siyasetçiden yapabilir. Kandil gecesi dezin belki kandil gecesinde de bu muhasebenin yapılması lazım. Herkesin değil, de. kendi kendine değil mi? Yoksa bu kandil geçici bir vites değişikliği gibi bir şey mi mesela? Evet. Yani kandil benim yüreğimde mi yandı, caminin minaresinde mi yandı? <gülüyor> evet, Çok enteresan üstadım. Yani bu kandil geceleri de ne yazık ki orijinal ismini kaybettir. Çünkü kandil kelimesini bir yeni nesil bilmiyor. Bilmiyor evet. Bunu o mübarekliğin bir ismi zannediyorlar. Doğru. Halbuki kandil karanlığa yakılmış bir ışık demek. demek. Yani Hı. hayat bizi karartıyor. Ya. Kandil gecemiz Allah'tan gelen nurun bize yol açtığı gece demek. Evet. Yani bu kandil kelimesi bilinmedi. Mesela gece ampül gecesi dense belki <gülüyor> herhalde anlayacak gençler biraz. Doğru, bu, yani bu gece kandil gecesi inşallah bu manada bir kandil yanar i̇nşallah. gönüllerde i̇nşallah. İnşallah. Şimdi tekrar konumuzu dağıtmayalım ya da dağıtıyoruz fark edemiyoruz herhalde kusura bakmayın şimdi bizim esnaf üzerinde siyasetçi üzerinde İslam ahlakını ölçebiliriz sözümüzü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok enteresan bir hadisi şerifinden yola çıkarak söylüyorum buyuruyor ki evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sözüne güvenilir bir tüccar, tacir birisi. Kıyamet günü şehitlerle, sıttıklarla dirilir diyor. Allahu Ekber. Bunu ben İmam Hatip sesinde talebeydim. Seyyid Ahmet hocamız Allah razı olsun bana bir 500 kadar hadis ezberletmişti. Oh, Bu o hadislerden Allah. biriydi. Bir de manasını da ezberletmiştim. Allah. Ahmet Davutoğlu hocam da elini öpmek nasip olmuştur rahmetullahi aleyh, müslim şarihe olan evet, Ahmet evet. Davutoğlu'nu kastediyorum Allah bana, rahmet eylesin amin bana dedi ki o zaman bu kadar hadis ezberledin sen Riyaz-ı ezberledi. ezberle İpli, saplı bir şey olsun gibi böyle ha. o heyecanla işte doldum taştım Riyaz-ı de ezberledim Maşallah. ilk icazetimi de Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'den aldım Maşallah. okudum Ahmet bana Davutoğlu etmedim. içinde Sadaka-i Cariye Seyyid Ahmet Hoca içinde. Yani işte. Biri cahit. yaşıyor öbürü de evet. e, İnşallah Rabbine Rahmete kavuştu Şimdi e, o zaman bu hadis-i şerif Ezberlemiştim Allah beni de affetsin, Bütün cahil kullarına da affetsin Esnaf. İçimden geçti ki hem Uhud'da şehit Olacaksın hem iki kilo domates satın da Cennete gireceksin ya bu hadis Zayıf mıdır nedir filan böyle i̇şte Çocuk evet. kafası yani 18 yaşında bir çocuk gibi Şimdi bakıyorum ki Aman Allah'ım şehit olmaktan Zor esnaflık Evet, Çünkü evet. neden? Uhud'dakiler haydi şehade de deyince tamam ya Resulullah dedi de şu hurmayı yiyelim gelelim demediler. Attı hurmayı. Evet. Ne edeceğim ben hurmayı cennet buradaymış Cennete, dediler. Evet. Ama şimdi esnaf bana ne diyor hocam diyor. Öyle senin dediğin gibi esnaflık yok bu ülkede diyor. <gülüyor> Nasıl benim dediğim gibi yani faizle karışmayacaksın. Müşteri sorunca doğruyu söyleyeceksin. Yani ya, tam, siz İslam'ın ölçülerini veriyorsunuz. Veriyorsun. O da senin, diyor ki olmaz. Bu ülkede olmaz senin. Hatta Mesela sıkıştırdığımızda e, ziyaretlerimize vesairede ilk cümle şudur hocam esnafın. Ben öyle zengin olup da yüzde yüz helal olanı kabul etmiyorum. Yoktur böyle bir şey bu ülkede. Olmaz diyor. Ben yapamıyorum kimse de yapama de, diyor. Evet. Hocam bana göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüat deniyor. Sonraya ait verdiği bilgiler. Hı -hı. Mesela şu çıkacak diyor. Hı -hı. Şu, buna nübüat diyor. diyor. Evet. Arapça bir hadis ıslahı olarak ...benim şahsi cahilane kanaatim... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...nübuatından biri bu... ...tacirlerle ilgili hadis-i şeriftir. Evet. Yani doğru tacir... ...şehitlerle sıttık ...ya o sıddık hocam şaka bir şey değil... bu Bekirlik bu ya. Ebu Bekir, Radıyallahu anh. Yani onlarla... ...beraber dirilir kıyamet günü sözü... ...çok müthiş bir şey. Ben buradan şimdi... Yani o zaman... ...müthiş bir iç mücadele veriyorsun... ...o büyük evet. cihat değil mi ya hocam? Hocam şimdi bakıyorum... Hamza radıyallahu anh müthiş bir can feda edip Uhud'da peygamberi ayakta tuttu. Aleyhissalatu vesselam ve böylece bugün İslam'ı elde ettik biz. E. Hamza kaçsaydı o gün, canını kurtarsaydı belki bugün biz İslam nimetinden mahrum olacaktık e. maazallah. Esuddik Müslümanların örneğini vererek o makamın sahibi oldu. Bakıyorum üçüncü adam bunlarla beraber mahşr olur sözündeki adam demek ki İslam uğruna can vermek İslam'ı gelen vahyi hemen uygulayan ilk adam olma kalitesinde Gayretler eden birisi olmaya denk bir iş Ticarette evet. güvenilir Muhtemet adam olmak evet, evet. Bir o, ufuk koyuyor peygamberimiz yani, değil mi? Böyle... Madem ki insanoğlunun can damarı para <gülüyor> evet. Bu paranın en yoğun geçtiği yer ticaret, ticaret evet. Ümmetin evlatları ticarette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına vefa gösterip aç kalıyorlar. O gün sıfır iflas ediyor. Ciro'yu batırıyor ama yalan söylemiyormuş. Yalan deriye. söylemiyor. Ha, demek ki bu ümmetin Ebu Bekirleri, Hamza'ları yaşıyor hala. Evet. E para kazanarak yaşıyor. Ne kazanarak yaşarsa yaşasın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem cihatta Hamza istiyor. Hem secdede Ebu Bekir istiyor. Hem de. Hem de ticarette Ebu Bekir Ebu istiyor, Bekir Hamza istiyor. istiyor. Evet. Yoksa şimdi benim işte mantığımı zorlayan şey yoksa Peygamber aleyhisselam efendimiz kendi havasından konuşmuyor. Amin. Allah söylettiriyor. Evet. E, Vadettiği şeyler seçim propagandası da değil. Yani seçimde milleti coşturmak için konuşuyor haşa. haşa diyecek haşa. halimiz yok. Vadettiği haktır. E, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir diyorsa eğer tacir için evet. Allah-u Ekber. Bizim uğudumuz yani zaman, bakkalların meydanı demek yani, ki. Tacir kendine bakmalı. Yani ben Hazreti Hamza'ya ne kadar benziyorum? Değil mi? Yani, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a ne kadar benziyor? Şey hocam. Yani belki birey olarak illa Ebu Bekir değil. Evet. Makam olarak Ebu kalp Bekir hocam? Hocam, kalp kıvamı değil mi Kalp kıvamı. Kalp kıvamı. Müslümanlık kalitesi bu. Evet, Söz evet. konusu olan. Dolayısıyla tüccar kardeşlerimiz e, bu işi yapalım mı yapmayalım mı diye sorduklarında sen samimi misin diyorum Allah için mi soruyorsun evet aman bu işi bırakma ya, Yap yani. muhtemet bir adamımız olsun bizim. Evet. mesela çok basit örnekler vereyim hocam. yani e, 20 yaşında genç bir kız e, şu dükkana bu dükkana geliyor yani esnaftan birine geliyor e, aman bu Müslümanın kızı deyip boyununu büküp onun direkt gözüne hitap etmeden buyur bacım ne istiyorsunuz deyip işte şunu istiyorum demesi buyurun burada bakın deyip alaka göstermesi güvenlik meselesi hocam. Yani benim kızım bir esnafa giriyor mümin benim cemaatle beraber namaz kıldığım esnaf. Ve ben adım gibi biliyorum ki benim kızımın yüzüne bakmadı o adam. Evet. Bakmadı. Hatta parayı şuraya koyun dedi eli temas evet. etmesin hı hı. diye. Güven hocam bu güven. Evet, evet. İki ben iki yaşında üç yaşında çok rahatsızım bakkala çıkamıyorum 3 yaşında çocuğa dedim oğlum al bu e, parayı amca sana versin bakkaldan filancayı dedim gitti geldi bir de ben aynı şekilde 55 60 yaşında biri olarak gittim hilesi yok adamın ne dediysek nasıl olsa çocuk anlamaz hangi çeşidinden verdim tartıyı görmedi demiyor Değilmiyor, İtimat evet. meselesi soruyorum bu nedir diyorum bana net cevap veriyor Halbuki ben almayacağım öyle demesi halinde. Bilmiyorum demiyor mesela. Mesela diyorum ki bu dayanıklı bir şey mi? Ben size bir güvence veremem bu konuda diyor. Ben satıyorum sadece. Bir de diyor ki ne ya biz bunu kendimiz mi yaptık? Dünyanın en sayılı markası bu diyor. Evet. İkisi arasında ne kadar fark var biliyor musunuz hocam? Evet. Şimdi bu çapraz Örnekler vererek şey yapıyoruz. Güven herkese tabii, göre, tabii, her konuya tabii. göre değişir. değişir evet. Mesela düşünüyor biliyor musunuz? Bir baklava satıyor pastacı diyelim. Ee, siz her hafta gidip işte misafiriniz oradan baklava alıyorsunuz. Ya, diyor ki e, hoş geldiniz ama bugünkü yufkamız çok iyi değil. İsterseniz baklava almayın Hı -hı. diyor. Hocam bu bir güven meselesi. Evet. E, bu baklava aslında 13 liradır. Ama ben bunu iyi tutturamadım şekerini bugün 11 liraya satıyorum. Zarar da etmeyeceğim bundan. Ama kalitem tutmayınca karımı indirdim diyebilirim. Hmm. Bir gün hocam çok işi yoğun olan bir esnaf kardeşimize böyle bir gıda meselesi için gittim. Bir şey istedim ondan. Dedi hocam sana göre yok bugün dedi. Evet. Niye göre var dedim. Sana satmıyorum bugün dedi. Anladım ki yani iyi değil evet. malım dedi. Ama satıyorsun dedim ve dünkü etiket burada duruyor. Duruyor. Dedi herkes Nuraddin Hoca mı ya dedi. Evet. He. Ben iki gün sonra onu çağırdım. Dedim gel bakalım bir çay içelim dedim. Bak dedim. Nuraddin Hoca'nın Rabbi ile bir müşrikin Rabbi arasında fark yok. Evet. Aynı Rabbimin kullarıyız biz. Tabii. tabii. Bana gösterdiğin bir vefaydı. Ama şahsıma bunu gösterdin bir de ben mikrofonlara çıkan bir adam seni mahcup ederim diye korktun belki dolayısıyla sen ne yap e dedi ben atacak mıydım onu dedi atmayacaktın dedim bugün bu indirimli diyecektin dedim çünkü evet. dünkü'nin kıvamında değil evet. ben markayım bunu ikinci sınıf mal olarak satıyorum birincisinden yok bugün üretmedik onu diye ya da bir gün önceden kaldı dedi ki o dedi öyle dersem ben dedi müşteri kaybederim dedi evet. Allah'ı kaybetmekten daha iyi <gülüyor> Ve ona bunu anlattım. Evet. Yani dedim ki bak sen bu ümmetin kalitesinin göstergesisin. Ya. Ben camide ne anlatırsam anlatayım. İmam Hatip talebeye hangi dini öğretirse öğretsin insan hoca efendiler. Sen kadardır bu ümmet. Tabii. Sen kadar. Sende ne kadar var İslam? Çünkü sen en kaypak zeminde duruyorsun. Evet. Yani evet. senin... Ayağının kayması için çok uzun yürüyüş yapman gerekmiyor. Bastın mı ayağın kayacaksa Durduğun yerde bile kayıyor ayağın. Duydu, duydu. <gülüyor> e, Buz üzerindesin. Ben. Dedi ki bana tövbe nasıl yaparım o zaman bu işten dedi. Tamam dedim. Bunu düşündün ya Allah senden rahatsız. Evet, Bundan sonra evet. böyle yapma dedim. Çünkü ortada büyük bir hile yok. Evet. Ama bu bakış tarzında... Bu alışkanlık da hocam tabii, bile. Alışkanlık. Tabii. Alışkanlık. Yani Nurettin Hoca'ya olmaz bu. Eşe dosta olmaz bu ama... Herhangi birine, bana bir, bir, bir defa gelene olur bu gibi bir mantık gelişiyor. Geçen yani. gün hocam buna bir e, çapraz bir örnek olur diye zikrediyorum. Geçen yakın bir zamanda dediler ki hocam filanca model arabanın 10.000 bin tanesini geri çağırıyormuş firma dedi. Evet. Nasıl bir şey o dedim ya. Dedi, Freninde fren, arıza. Fren bilmem nesinde arıza varmış. İki senedir de piyasada olan arabayı geri getirin arabamı tamir edip size vereceğim diyor. Ben dedim ki kesinlikle o arabalarda öyle bir şey yoktur dedim. Hain herifler ne güçlü ne sözünde durur ne sadık firma dedikmek için bunu yapıyordur. Gazetelere reklam vermekten iyi onlar için bu. Evet. Durdu durdu ya hoca dedi her şey şüpheyle bakıyorsun sen dedi. Ya gavurun niye itimat dediğim ben ahlakına. Evet. Bunu ahlakından yapmıyordur o. Ne olacak yirmi tane bin tane zaten onun hepsi geri gelmeyecek. Çoğu bu ilanı duymayacak. Bir ay içinde de ben çağırmıştım diyecek bin tane iki bin tane balata değiştirse ne olur onun için zaten serviste bedava değiştiriyordu onları Tabii ama işte o zihinleri değiştiriyor evet işte zihinleri güçlendiriyor. Hocam, bunu gavur da sırf şey için yapıyor yani e bunu Allah emrettiği için ha. Müslüman yapması gerekirken ya, ya, evet. e gavur bunu ticareti için yapıyor ben cennetim uğruna niye yapmayayım ki bunu evet, hocam ya. gavur bundan sadece beş bin tane fazla araba satacak o sene evet. yahut da iki bin satacak dedi iki bin yüz satacak o yüz tanenin karını reklamı bir edin. reklam vardı. Yani en şey itibarı kaybetmektir diye. Herhalde. Değil mi? İtibarı kaybetmek yani. Benim için de sorun hocam. Ya. E, Rabbimin rızasını kaybetmek. Ya. Ben Rabbimin rızasını kaybettikten sonra ne yapayım? Çünkü kafirin hocam veya Müslüman olmayanın diyelim. Hani kafir diye bir modeli kastetmiyoruz. Müslüman olmayan herkesin. Evet. Orada müşteri kaybetmek. Devletin maliyesine yakalanmak. Üçüncü bir tutanağı yok bir yerde değil mi? Yani müşteri kaybederim. Bir, iki, devlet, devlet yolsuzlukla yakalan. Evet, Tüketici haklarına yani, evet. e, şey yapalım. Ama ben ise bu ikisi bende var. Artı melekler kontrol ediyorlar hocam. Ya Benim farkım bu ya. Evet. Benim farkım. Ben eğer melekleri maliyeci müfettişten daha yakın Ba kat iyi bir denetçi olarak göremiyorsam hocam, öyle çocuklara amen billah yemelek diye ezberlemekle bitmiyor bu iş. Bitmiyor, evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Çok doğru. Burada hocam, e, vaktimiz daraldı hemen tabi son dakikalar ya, diyeceksin. Yani var biraz biraz bir 10 dakika kadar <gülüyor> zamanımız var. Hala konuya giremedik. Evet, giremedik çünkü... hala... Biraz daha müşahsaldan gitsek. Ama inşallah gitsek... iyi bir zemine oturttuk. Tabi bu kolay. hassasiyet de son derece önemli onu hayata nasıl taşırız? Böyle daha pratiğe, daha müşahhas ilişkilere nasıl taşırız? Birincisi hocam esnafın kul hakkının temel dinamiği yalanla bağlantılı. Evet. Esnafın ya da parayla ilişkisi olan para alıp Şöyle para bir verelim. şey konursa dükkanlara. ...burada kul hakkına riayet edilir diye. Ya Rab, o günleri <gülüyor> gösterse bize Allah'a. Elhamdülillah, o günü bir görsek hocam. Evet. Kul hakkı mefhumuna dikkat eden Müslüman... Yani ...cami imamı gibi selam verilip geçilmesi gereken... ...yani Allah evet. dua buyurun bize de denmesi gereken... Evet. ...ama Aynen, tabelası evet. değil, kendi öfem yani olacak. Tabii, yani. tabii. Ben, ben diyeceğim... Ee, bir teyze diyecek burası kul hakkından korkan bir yer buradan alışveriş yapın diyecek evet. yoksa bunun tabelası yaptırdı garanti da... belgesi ha, e, ha. hocam tam garanti belgesi evet. TSE değil dünya sebebi olur <gülüyor> evet. ee, şimdi hocam birinci mesele birinci sorun yalandır. yalan yalan yalanın yavrusu da hiledir evet. yalan hileyi üretiyor aldatmayı üretiyor yalan kul hakkının çibanı hocam Evet. Oradan kan fışkırıyor. Yüzde fışkırıyor, evet. yüz doğru olmak gerekiyor. Şeriatımızın parayla ilişkisi olan esnaf, tüccar adına ne diyeceksek artık onlardan istediği yalan olmayacak. Evet. Şimdi bakınız hocam çok ayrıntılara girmeyelim ama şeriatımız ticarette kar haddi getirmiyor. Evet. Kar haddi yok. Sadece devletin nar koyduğu maddelerde kar haddi getiriyor. Mesela diyor ki ekmeği şundan fazla satamazsın diyor. Tamam, buna NARH getiriyor, NARH deniyor eski Hala evet, evet. kullanılıyor, sınırlama yani, kalsınır, fiyat marjı getiriyor, fiyat marji getiriyor, bu marjı aşamazsın diyor, evet. aşamayacağına göre tamam, sen o zaman bu nasıl ama bu da %1'de bile değildir yani devlet sınırlıdır bu evet yani. %1'den de azdır herhalde evet. yani belki binde 1 kalem üzerinde devletin bir fiyatı o da gitgide evet. benzindeydi mesela kalktı kalktı evet. buğdayda silolardaki buğdayda belki bir miktar hani kooperatiflere kar getiriyor fındıkta vesaire ama binde 1 bile zannetmiyorum yani evet. bir manifatoda yok mesela evet manifatodaki kar marjı yok yok devlet nar koymuyor dolayısıyla şeriatımız kar haddine sınır getirmiyor Evet. Yani %25 diye bir şey yok Ne diyor burada? O alım satım dengesine bağlı bir Zaten şey Zaten sen şeratımızın Ticaret sistemi Serbest piyasanın piyasa. mantığına daha, daha iyi, yakındır evet. Ve Hatta serbest piyasadır bile evet. Geçen hafta bunun örneğini vermiştik Şimdi e, Bu serbest piyasada %10 koy %25 koy demiyor serbest, %300 koy Ama yalan konuştuğun zaman %1 bile koysan sen bunu haram karıştırdın diyor. Evet. Yüzde bire bile o zaman serbestlik vermiyor. Hile Neden? var orada. Yalan Aldatma konuşma. var. Yani. Yalan nerede olur? Fiyatlandırmada mal tarzında. Evet. Esnafın sorunu. Yani bu İsviçre malı olması başka şey, İsviçre malının taklidi olması başka, başka bir şeydir. Evet. Devreye yalan girdiğinde, yalanın yavrusu hile girdiğinde... Dolambaçlı yollarla müşteriyi veya alıcıyı neyse artık adına ne diyelim satıcıyı evirip çevirmede haram otomatik devreye giriyor. Evet. Ve bu bir kul hakkı. Birinci nokta bu. Mesela şöyle bir şey sorsa, söylese ya, ya abi vallahi zarar ederim falan. Ama aslında zarar etmiyor mesela. Sordun mu da kardan zarar kastettim diyor. Diyor. <gülüyor> hocam burada ikinci meseleyi siz evet. başlattınız. İkincisi ticarete yemin doğru Hı. olarak da girse batırdı. Evet. Sıkıntı burada. Yemin girmeyecek. Yemin girmeyecek ticarete. Evet. Yemin doğru olarak bir yalan girse zaten, zaten yeminin evet. yalanı Allah mağazamı bulsun. Yani yeminin yalanının tövbesi bile yok hocam. Evet. Kefaret kefarent çeşidi kefarent. yok. Evet. O manada tövbesi yok yani. O kıyamete kalan bir suç. Nauzu Doğru yemin de yok ticarette bizde. Evet. Neden? Allah'ın adını 7 lira, 8 lira için kullanan bir ümmet olmayız biz. Evet. O bizim son can damarımızdır. Evet. O can damarımıza ikide bir basmak yok. Yemin çok ciddi evet. bir konu, ağır bir evet. konu. Evet. Yemin ağırdır. Yemin yok ticaret. Yemin yok, yemin yok. Yani yeminleyen dostlar yemin yok. <gülüyor> evet. Yemin evet. ilk götürdüğü şey berekettir hocam. Evet. Haram getirmiyorsa bile bereketi götürüyor. Evet. Yani yemin girdiği zaman bereket gitti. Evet. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza. Dolayısıyla yemin etmeyeceğiz. En kötü ihtimalle almayı verir. Rızkım Allah'tan, müşteriden değil diye iman etmek gerek. Evet. Üçüncü nokta Müşterinin yaşı başı konumu ticaretimi değiştirmemeli benim. Biraz önce örneğini verdim. Ha çocuk ha kadın ha anlıyor ha anlamıyor. Evet. Mesela çok basit bir örnek. Ayakkabı satıyorum ben. Geldiniz siz e, ayakkabı ayağımıza. Ben baktım ki siz bu 30 sene İstanbul'da basında meşgul Ahmet Taş getiren bu yutmaz ki. Abi bu ayağınızı yara yapmadan oturmaz ayağınıza derim ben size. Evet. İstanbul'a yeni gelmiş, bir delikanlı gelir gelmez de bir ayakkabı alayım düşünmüş geldi, soktu ...parmağı eziliyor. O bu deri açılır, açılır, açılır iki <gülüyor> gün içinde ayağınıza oturur. <gülüyor> dedim, bu işte kalitesiz ticaret. Evet. Doğru iki günde ayağı ona oturur ama ...haftalarca parmak yaraları bitmez evet, evet. bunu. Bunu gizledim ben. O da ayağa oturur. <gülüyor> o da şimdi. Evet. Ee, o da ne düşündü? Ee, İstanbul'da adam kunduracı herhalde yalan söyleyecek hali yok. Doğru oturacak ayağıma deva var. İstanbul'da topallaya topallaya yürüyor. Evet. Kulakkinden konuşuyoruz. Belki tüketici haklarının müdahale edeceği bir şey değil bu. Evet. Yani mahkemeye gitse e zaten ayağının şeklini aldığı için ayakkabı geri veremeyecek onu. Evet. Ben zorla satmadım, soktu ayağına, baktı oldu. Diyecek. Ee, evet. diyecek. Ee, mesela başka bir örnek. E, Filancada bu ayakkabıyı giyiyor. Hı hı. Ya filancanın zevgiyle benimki aynı olması gerekmiyor ki. Tabii. Burada e, alt noktaya giriyoruz. Reklam yasak bir şey değildir. Evet. Şeriatımız reklamı haram yapmıyor. Evet. Ama reklamı aldatma ve etki altında bırakma konusu olduğu zaman sakıncalı buluyoruz. Tanıtım reklamı helaldir. Evet. Tanıtırsın. Mesela abi bu ayakkabı Keçi derisinden mi diye ayakkabı alalım hala yani biz. Keçi derisinden mi? Evet keçi derisinden. Niye keçi derisinden e, ayakkabı e, iyi oluyor o bildiğin gibidir terlemez kokmaz ayağına alışır eskimez keçi gibi inatçı olur yollarda aşınmaz. <gülüyor> Yanlış. Evet. Kardeşim kafirler domuz derisinden yapıyorlar. Domuz derisinden biz Müslüman olarak yapmıyoruz bunu. Keçi derisi domuz derisine en yakın ...inceltilebilen... ...hassas bir deli olduğu için ondan yapıyoruz... enginden de alt köselesini yapıyoruz... ...de... ...aa deyip gidecek adam bunu demiyor... ...herhalde ya keçi derisin sen basit mi zannediyorsun... ...işte faydası var... ...dağları tırmanırsın filan... ...bu reklam yanlış reklam... Evet. ...yanlış reklam devreye girdiğinde... ...bereket ilk giden şey... ...reklamın... ...öbür tarafa zarar verme boyutuna göre de... ...kul hakkı devreye giriyor... Evet. Burada bir ince çizgi çizmek istiyorum üstadım. Şimdi kul hakkı dedik ki, 5 lira, 10 lira, 1 lira 20 kuruş diye rakamları sayarsak yanlış yaparız. Bunlar kul hakkı. Onurun incinmesi de öbür kul hakkı. Evet. Mesela, aldatılmış olmaktan. Yani İstanbul'a yeni gelmiş biri muamelesi yapıldı bana. Şimdi ben Hı -hı. geldim eve. Bu ayakkabıyı nereden aldın dediler. Filan yerden aldım dedim. Aa hayırlı olsun dediler. Bir bak asena yana olmuyor ki bu. Ya adam bana bir sürü dedi ki açılacak maçı Açılacak ama iki gün sonra açılacak. O iki gün sen kilometrelerce ayağını yaralı yürüteceksin. E geri götürsen köylü yerine kondu gibi bir hı hı. uslup olacak. Geri götürmesen ayağını yara yapıyor. Ben nice insanlar tanırım. Ben de onlardan biriyim. Yepyeni ayakkabım varken eskiyle dolaşmışımdır. <gülüyor> <gülüyor> yani niye? Gittiğim yerde ben bir hoca kılıklı biri olarak... ...kılıklı diyorum yani hocalık benim... ettiğim bir makam değil... ...hoca <gülüyor> kılıklı biri olarak... ...cedeleleşemiyorum adamla... ...olur diyorsa ha, olur tabi diyorum... <gülüyor> ...çok basit mesela gidiyorum bir ceket gibi... ...bir şey alıyorum... ...bu tam oturdu sana diyor... ...geliyorum bakıyorum bu seni sıkıyor diyorlar... Evet. ...ben oradayım yani oturup 10 dakika... ...15 dakika ceket kaldır kolunu falan... ...yapamıyorum öyle bir tip değilim... ...konumum da buna uygun değil... ...gittiğim yerde tanınıyorum... Ya da bir bayan çıkıyor karşıma. Size bir refakatçi lazım. Hocam, Hocam hakikaten refakatçi <gülüyor> lazım. Son 4-5 senedir aldıttırıyorum. Hiç gömlek aldıttırılır mı ya? Evet. E gidip alamıyorum. Çünkü ticaret yapamıyorum. Ben bizim Murat Bey'le gidiyorum. <gülüyor> Sizde de mi var böyle bir şey? Elbise almak için falan. <gülüyor> Şimdi evet. yani siz Ahmet Taş getiren olarak tezgâhlarla pazarlık edip tartışamazsınız. Evet. Bir noktadan sonra <gülüyor> pes edersiniz. Bunun için Doğru. diyorlar ya meşhurların hanımları daha iyi ticaret yapıyormuş. Doğru. Yani oje tanımıyor. Doğru. Burada üstadım kul hakkını paranın ötesine, insan onuruna, insan şahsiyetine de kul hakkı gözüyle bakmak gerekiyor. Evet hocam 2-3 dakikamız var. Şöyle bir toparlayalım. O zaman baştan tekrar toparlayalım. <gülüyor> hay hay. Ee, dedik ki kul hakkı insanın ahirette karşısına çıkacak müthiş bir dosya korkunç bir dosya evet. ve oranın standartlarıyla oranın birimleriyle karşısına çıkacak evet. Türk lirasının alım gücüyle değil Allahu Teala'nın huzurunda hiçbir paranın geçmediği şartlarda hak olarak karşınıza evet. duracak evet, evet. buna göre bir Müslüman olarak kul hakkını o mantıkla düşünelim dedik bir İki kul hakkı Dünyada ne kadar zengin olursan ol Ahirette Kul hakkıyla gitme ya. Yani sevap, olarak, alacak bir şey sevap yani. olarak da Çok zengin olsan dahi Orada ne kadarına kabul edeceği Bellidir belli değil bunu değil. maazallah evet, İki kul hakkının Para boyutunun En yoğun bir şekilde e, Karşımıza çıktığı alan Esnaflık alanıdır dedik evet. Dolayısıyla esnafın Çok hassas olması lazım öyle Ramazan'da fitre vererek kumanya vererek işte vakıflara yardım ederek kul hakkını kapatmak mümkün değil. Bir de belki şu kısaca hocam hani üretici açısından şey yapsak hani şeyin üstüne böyle malın güzelini koyup altına daha böyle bunu eh, eh, hiç ben de. konuşmayalım isterseniz Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş Üstü başka altı başka mal için evet. Bizi aldatan bizden değil, değildir Peygamberden evet. değil olduktan sonra Kazan kazanabildiğin kadar ne evet, kazanacaksın evet. O cümlenin ötesinde konuşmamız evet. Doğru olmaz hocam doğru. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hocam. Çok hassas meseleler konuşuldu Değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler Programının daha sonuna geldik ee, yeniden buluşmak üzere haftaya. Sağlıklı günler diliyoruz. Selamlar